Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. <Gülüyor> Sevgili açık radyocular merhaba. Kentler Lezzetler'de bu haftada Ankara'nın tadına bakmaya devam etmek üzere bir aradayız. Ee, geçen hafta Ankara programını yapmaya başlarken demiştim ki kendimizi bildik bileli e, Cumhuriyet çocukları olarak bizlerin e, Ankara'nın e, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmakla bir kente dönüştü konusunda bir bilgi birikimimiz var. Bu tabii ki gerçek ama bundan sanki ondan önce Ankara e, na mevcuttu veya Ankara'nın ondan öncesinin bir önemi yokmuş gibi bir anlam e, çıkmasa bile belki bay bay zaman zaman böyle bir anlam çıkıyor ama çıkmasa bile öyle bir anlam. Çok da fazla öncesiyle ilgilenilmesi adetten değil sanki. Oysa geçen program biraz bahsettik. E, tarih e, olarak çok zengin bir bölgeden geliyor. Anadolu'nun e, Yarımada'nın e, tam göbeğinde ve orada yerleşmiş birçok uygarlığın bir biçimde e, dokunduğu bir e, alanı şu anda işgal ediyor. Şu anda Ankara olan bölge eskiden pek çok değişik Anadolu uygarlığının da e, zamanına göre değişik önemler kazanmış olan bir kentiymiş. Bugün e, Ankara'nın tarihinden bir lezzet almak mümkün mü dediğimiz zaman işte o biraz evvel sözünü ettiğim yılların e, bilgi birikimi ve de şartlanmışlığı sadece Cumhuriyet dönemi tarihine belki bakıyoruz ki bu da tabii çok önemli bir boyutu. Tarihin gerçekten e, çok lezzetli bir boyutu. Çok hani Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü içinde bulunduğumuz e, işte tadını çıkardığımız veya külfetini çektiğimiz neyse yaşantısının e, uzun bir zaman e, Cumhuriyet'in hemen ardından aşağı yukarı kuruluşunun başkenti olmuş bir mekan. Ama e, Ankara'da bir sürü tarihi tadını çıkarabileceğiniz yerde var diye de e, geçen programda biraz Değindim. Ankara tabii ki merkezi belki bunların hepsine birden sahip değil dedim. Hatta biraz ilçelerinden bahsettik. Çünkü e, enteresan bir şey var. Ankara'nın semtleri diye adını geçirdiğimiz işte Çankaya, Keçiören gibi falan çok iyi bilinen bazı yerleri. Gerçekte idari olarak Ankara'nın hala e, ilçeleri durumunda bulunuyorlar. Bunu da söyledim. Ve oradaki e, görmeye değer lezzetlerden, tatmaya değer tatlardan bahsettik. E, Ankara'nın e, bu tür bir tadımını yaptık. Devam edeceğim mutfağa geçmeden önce bu haftada kısa bir süre ve tabii ki Ankara'da muhakkak görülmesi gereken veya gör görmek diye gitmeye de gerek yok yani Ankara'nın merkezi kalbinin attığı yer Anıtkabir kısaca bahsedeceğim. Anıtkabir e, Atatürk'ün sadece e, işte mozolosinin bulunduğu bir kabristan olmanın ötesinde... ...sembolik bir e, anıt adı üstünde özelliğine sahip bir mekan çünkü. Rasattepe'de yer alıyor biliyorsunuz ve e, 1944 ile 1953 yılları arasında 9 senede inşa ediliyor... E, Profesör Doktor Emin Onat ve Doçent olan o zaman Orhan Arda ortak tasarlıyorlar ortaya çıkarıyorlar ve e, anıt e, te, kabirin en önemli merkez olayı mozole ve şeref hollunu olduğu yer olsa da Aslanlı yolu da ayrıca çok önemli. 9 adet değişik kulesi var ve zafer kabartmaları içerisinde yer alan hollun çok önemli. E, kısacası Anıtkabir e, biraz e, işte e, Yunan mimarisinin başka bir takım yorumlarla karıştırılmış haliyle e, bir enteresan bir sentez bir füzyon ürünü ve içinde yatan çok önemli e, işte Cumhuriyet'in kurucusu Türk toplumunun babası Atatürk olmasının ötesinde bir belli bir dönemin bir sembolü olarak da Ankara'nın tabii ki en önemli tat verecek, lezzet alacak yahut neyse işte görülmesiz tadına varılması gereken yerlerinden birisi. Ankara'nın böyle aslında çok fazla tarih ile alakası olmayan ama oraya gittiğiniz zaman çok muhakkak kendinizi kültür yarattığının farkında olarak bir şekilde rüzgarına kapılmış bulacağınız bir mekanı daha var. O da OTTÜ. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin böyle 20-30 sene içerisinde ormana dönüşmüş, vaktinde ilk kurulduğu zaman bir bozkırın ortasına dikilmiş cılız ağaç fidanlıklarından oluşan ama şimdi muhteşem bir böyle hani huzur ne diyeyim güzel hem keyif hem aynı zamanda da gurur kaynağı bir o kampüsü var ve tabii ki eğitim seviyesi ve Türkiye'nin tarihinde, siyasal tarihinde önemli rol Oynayan bir takım siyasi duruşlar işte belli tavırlarla ortaya çıkmış eğitim kurumu olmanın ötesinde hep kanaat önderliği vasfında sürdürmüş yerlerden birisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara hani her şehirde tabii artık Cumhuriyet'te Türkiye'sinde çok şükür üniversite var ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi her bakımdan içinde bulunduğu o şehre damgasını basmış bir şehir. Orada çok, çünkü Ankara aynı zamanda başka birçok, başta Ankara Üniversitesi olmak üzere başka birçok kıymetli eğitim kurumuna da sahip. Orta geleneği olduğu için hani bir Ankaralı'ya sorduğunuz zaman işte bir, bu programı hazırlamadan önce diyeyim ki 15 kişiye falan Ankara deyince aklına hangi mekan geliyor diye sordum. Ee, Anıtkabir kadar Ottü'de söylenenler arasındaydı doğrusunu isterseniz. Onun için en azından böyle bir gerçekle rastlaştığımız sizinle paylaşmak istedim Ankara çevresinde tarihi olarak e, önemli olduğu için lezzet alınacak e, yerlerden bir tanesi Gordyon. Gordyon, e, Frigya krallığının başkenti e, biliyorsunuz ve burada şu anda görülecek olan veya lezzet olacak olan da Gordion şehrinin kalıntıları. Ankara-Eskişehir Karayolunun yakınında bu e, ve e, işte orada Sakarya ile Porsuk nehirleri birbirine yaklaşıyor ve e, dolayısıyla hani yerleşim kurmak açısından elbette. ...elverişli, avantajlı bir nokta oluşturuyor. Herhalde o yüzden orada kurulmuş. Ve işte Polatlı'ya yakın... E, ...vesaire ve burada... E, ...M.Ö. 3000 yılına... ...yani eski Tunç çağına kadar... ...dayanan bir takım buluntular var. E, Asur, Hitit... E, ...yerleşmeleri gerçekleşmiş. En sonunda Frigya işte önemli bir yerleşme... ...merkezi. Hatta işte başkenti... ...dediğim gibi. E, Gordios isimli, buraya adını veren... E, ...kral e, biliyorsunuz... E, ...Gordion isminin o... Almasına sebep oluyor Ve e, bu hatta Büyük İskender tarafından e, işte e, orayı ele, ele geçirmek üzere e, Çözülen ama çözülmek değil de Kılıcıyla kesilip açılan meşhur kör düğümde Gordion'dan geliyor diye de Hatta isim olarak bir efsanesi var Burada kralın yapmış olduğu ünlü düğümü Büyük İskender önce 330'lara falan 333 sanıyorum takriben rastlıyor Kışı Gordionda geçiriyor ve Büyük İskender içeri girememesi bekleniyor, O düğümü çözememesi bekleniyor derken kılıcıyla kesip açı veriyor herkes o çözmeye uğraşırken, ondan sonra da Milattan önce 300 ile 100 arasındaki dönemde burası Büyük İskender'e ait işte kentlerden birisi oluyor Arkadan Roma dönemi falan ama şu anda Önemli olan kala, göreceğiniz Tabii ki kalıntılar var ama Türkiye'de Hele o, o bölgede o kadar çok değişik Gören yeri var ki hani onlardan çok daha Özel bir şey görecek misiniz belki hayır Ama bu efsane ve işte e, Ankara yakınlarında e, Yakın çağ tarihinin dışında Bir şeyler taşıyan önemli bir merkez Olması Gordion'u ilginç tatlardan Birisi haline getiriyor e, Benzer bir şey e, işte Hüseyin Büyükler ve tümülüsler var Ankara'nın yakınında. Ankara Kalesi'nden geçen hafta bahsetmiştim. E, bu e, tarihi kentin tarihi kadar eski aslında. Tam e, yapılış tarihi bilmiyorum ama belki geçen programda atlamış olabilirim. Romalılar tarafından yapıldığı na dair bir inanç var. Hani bu kesin kanıtlanmış değil tam tarihi bilinmiyor ama genel olarak Romalılardan kalma olduğu düşünülüyor. En azından Romalılardan dolayı çok enteresan. Ama tabii sonra Selçuklular onarmışlar, genişletmişler, işte e, yükseltmişler, alçaltmışlar neyse hani birçok başka özelliklerde taşıyor üzerinde ama orijinal olarak yapımının eee Romalılara dayandığı söyleniyor. Sonra da bütün Selçuklu, Osmanlı kentleri gibi Ankara'da da camiler, türbeler, Hamamlar, hanlar ve tabii ki Müslüman olmayan vatandaşların ibadet yeri olduğu için kiliseler bol miktarda mevcut. E, kilise bol miktarda anlamında söylemiyorum. E, tarihi mekanlar bol miktarda anlamında. Bunun arasında kiliseler de var. E, i̇şte ondan sonra da yakın zamanda yapılmış. işte e, başta Ulus ve Zübeyde Hanım anıtları olmak üzere bir başkente yakıştığı düşünüldüğü için yapılmış olan anıtlar var. E, ondan sonra da e, bu anıtların sembolize ettiğini, Değişim işte yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vesaire Bunların da ve onun getirdiği kültür birikimi Onun yaratmaya çalıştığı yaşam biçimi üzerinden Giderek bu anıtların sembolik bir anlamı var tabi ki Ankara enteresan bir yer Bu işte başkent olduktan sonra yeniden imar edilmiş olduğunu Geçen programda söylemiştim Ama en güzel tatları işte hani zavallı kuğucuklar arada bir gazaba gelip ölmek zorunda kalsalar da bir tanesi Kuğulu Park bir tanesi Tunalı Hilmi Caddesi bir tanesi opera binası bu üçünün birbiriyle hiçbir alakası yok ve nasıl oluyor da aynı cümlede kullanıyorsun diye bile düşünebilirsiniz ama şöyle Tunalı Hilmi Ankara'nın işte İstanbul'daki istiklale tekabül eden canlı bir alışveriş hayatı ve bundan ötürü de şehrin böyle ana damarlarından birisi olup temposunun kendi şakaklarınızda hissederek yürüyebileceğini arter ana arterlerinden birisi. Tabii ki üzerinde yiyecek içecek mekanları da kafeler ve giderek artan barlar, gece kulübü tarzında hem müzik hem yemeğin tadına varabileceğiniz yerlerde bol miktarda mevcut. Kuğulu Park adı üzerinde park olması zaten çok önemli bir kentin can damarı. Tabii ki nefes alabileceği akciğerleri dediğimiz türden ve kuğular buna bir hoşluk katıyor, bir tarihin birisindeyiz. Yani çok da eski değil tabi ama Cumhuriyet dönemi tarihi boyunca oraya getirmiş konmuş kuğular ve zaman zaman çeşitli nedenlerden öldüklerinde de hep yenilenmişler ve o park kuğulu parkı olarak kalmış. Hatta bir tanesi kuğuların beyaz değil siyah oluyor genelde ve bunun uğurlu olduğuna inanılıyor. Ankara'nın bir de böyle inancı var. Opera binasına gelince opera binası aynı zamanda da Ankara'nın bir işte idari başkent olarak bir bürokrat kenti olarak yeni kurulmuş cumhuriyet sanata verdiği önemin bir simgesi olarak tezahür ediyor. Opera her zaman sanatta hayatı Ankara'nın çok yoğun, canlı ve önemli. Opera da bunun içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Yani Ankara siyasal açıdan olduğu kadar kültürel ve sanatsal açıdan da İstanbul'un en önemli kentlerinden birisi başkenti durumunda denilebilir. Ee, devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası hep e, bu opera binasında e, gösteriler yapıp konserler verebiliyorlar. Hem mimarisi de tabii enteresan ama e, neyle e, iştigal ettiği, insana neler sunduğu çok önemli olduğu için düşünüyorum. E, Opera binası da önemli. Kısacası bir park, bir alışveriş sokağı ve bir opera binası üçü bir arada ne tür bir kentten bahsettiğimizi çok güzel anlayabiliyoruz algılatıyor. E buna belki bir de resim heykel müzesini ekleyebiliriz mesela. Çünkü Ankara'nın en önemli tatlarından lezzetlerinden birisi de gerçekten sanat ve kültüre e, yoğun ilgi, sanat ve kültürün e, orada kazandığı olanaklar ve bundan ötürü sergiliye, sanatçıların sergileyebildiği eserler vesaire. E, tabii ki e, işte sadece tiyatroyla ve baleyle, operayla kısıtlı değil. Son zamanlarda mesela 90'lardan beri e, galiba 1987 veya 88 Ankara Film Festivali, 84'ten beri Ankara Sanat Festivali gibi çizgi film festivali, işte müzik festivali, sanat bienali bir sürü sanata yönelik festival başta olmak üzere faaliyetin, etkinliğin çok önemlidir. Sadık bir şekilde hiç aksatmadan Sistematik olarak yer aldığı Ve insanlara bunları izleme ve bunun tadına Varıp keyfini yapma imkanının sunulduğu Bir kent Ankara hmm. geleneğinde Bu var kurulurken böyle bir modele e, Uygun şekilde kurulmuş Çünkü yüzü batıya dönük Modern bir kent olması planlanmış İsterseniz bir müzik arası verelim e, Direkt Ankara ile ilgisini bilemiyorum e, içerisinde Geçen bir cümle ve e, dolayısıyla da Şiir şarkının ismi olan O cümle dışında ama ben çok seviyorum. Ee, çocuklukları e, Ankara'yla bağlantısı olan olmayan herkese çocukluğu hatırlatır diye düşünüyorum. E, grup gün doğarken Ankara'dan abim geldi diyecek. Sonra biz artık mutfağa söz veriyorum. Sofralara ve mutfaklara geçip Ankara'nın e, yeme içmeden gelen tat ve lezzetlerine bakacağız. Müzik Zaman Olur Olmaz Bir Yerde Olur Olmaz Sorular Açılır Zaman Zaman Bir Kapı Olur Olmaz Bir Yerden Olur Olmaz Bir Yere Bir Sinemanın Önündeyim Siyah Beyaz Bir Film Varmış Annem babam beni çok severmiş Ankara'dan abim gelmiş Evde bir bayram havası Annem babam beni çok severmiş mutfağı daha önce de söylediğim gibi doğal olarak kullandığı ürünlerle belirlenmiş ve o yüzden de Orta Anadolu'nun diğer kentlerinin mutfaklarıyla çok fazla miktarda ortak özellik taşıyan bir mutfak tabii ki. Fakat bir başkent olması ve oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olması, gerek kentte yaşamaya gelmiş Memurların çünkü bir idari başkent olarak bürokratik kadronun e, illaki Ankara'dan çıkması gerekmiyor tabi oraya gelip yerleşiyorlar. Gerek çok sayıda mevcut olduğu için e, üniversitelerin e, oraya çekmiş olduğu öğrencilerin geldikleri kentlerden taşıdıkları kültür çizgilerini de tabii ki harmanlamış vaziyette. Bütün böyle kültürlerin erime potası olmuş kentler gibi çok aslında zengin bir yeme içme keyif durumu var arkasında. Hani bazılarımız için diyelim ki ben çocukluğumda Sakarya'da gidip sanki çok adetimmiş ve meraklıymışım gibi ailemde böyle biri varmış gibi küçücük çocuk olduğum zamandan bile Sakarya'da gidip ayaküstü böyle işte midye tava ve bira içtiğimizi hatırlıyorum. Sakarya'da biracılar vardı. Patates tava, midye tava ve bira. Ben tabii birayı içmezdim. Köpüğünü ağzıma burnuma sürmeme izin verilirdi. Ama zaten yanlış hatırlamıyorsam orada benimle bira içmeye gelen aile büyüğü her kimse o da biraya merakından değil. Ankara'ya gelmişken Sakarya'da ayaküstü bira içmeye gereğini yerine getirmek üzere. Onun keyfini yaşamak üzere bunu yapardı. Sakarya'yı bilenleriniz bilirler. Burada herkesin çok iyi bildiği kentleri anlatırken de tereddüt ediyorum. Esasında hiç kimsenin görmediği bir şey anlatmış gibi oturup sakarya yeniden tarif etmek e, hani sevimli bir şey yaklaşım değil gibi. Ama ama bilmeyenler belki o binde bir ihtimal varsa da Sakarya zaten canlı bir hayat merkezi Ankara içerisinde. Hani hemen arkasında işte kitapçılar falan da vardı. Eskiden hele sahaflar vardı. Orada ayaküstü hayat damarlarından, can damarlarından birisi atıyor kentin. Ama semt semt tabii bu değişiyor. Çankaya'dan yukarı doğru çıktığınızda Gazi Osman Paşa tarafında şık kafeler ve restoranlar. Ama ulusta ayaküstü yemek yiyebileceğiniz fast food tarzına yakın. Kimisi bol kepçe lokantası Kimisi büfe tarzında yiyecek içecek yerleri Ki dönerli ee, envai çeşit işte dürümdü pideydi, ekmekti, sandviçti porsiyondu döner bulmak mümkün. Bu döner Ankara döneri diye de bir şey var hatta. Halk arasında kendileri Ankara döneri diye dedikleri bir şey var ama bu Ankara'nın geleneksel mutfağında Ankara döneri veya dönerin çok önemli bir yer taşıdığı anlamına gelmiyor. Bu gene o büyük kentin, başkentin metropolün çok büyük karmaşasından birçok kültürü içerisinde harmanlamış olmasına değişik kökenden insanları içerisinde barındırıyor olmasından gelen bir şey. Ama kendi kökeninde ne vardı diye soracak olursanız benim ilgimi çeken Orta Anadolu'daki bütün kentlerde olduğu gibi Ankara'da yenilip içilen kadar en az veya kurulan sofra kadar mutfak mekanı alanı. İklimle biraz ilgili bir şey. Biraz da gelenekle tabii ki ilgili bir şey ki ikisi birbirini tabii çok etkiliyor. Gelenek de iklimden kaynaklanıyor. Orta Anadolu'da genelde evin Büyük bir kısmı eski tarz evlerden bahsediyorum tabi. Mutfaktan meydana geliyor. Yaşam mutfağın içinde devam ediyor çünkü. Yaşam sadece yemek pişirilen veya belki bilemedim bir de arada bir ayaküstü kahvaltı veya bir şeyler atıştırılacak bir masası olan bir yer değil mutfak. E, mutfakta e, birlikte e, günün büyük bir bölümü geçiriliyor. Evde yaşayanlar için özellikle dışarıya çalışmaya giden erkeklerden geride kalanlar için. Orada birlikte pişiriliyor. İşte birlikte hatta komşular için de yapılıyor imece usulüyle filan. Bu yüzden de hani ocak Şimdilerdeki tabii ki gazlı veya elektrikli ocaklar ve altındaki fırınlar buna çok da uyan bir şey yaratmıyor ama normalde eskiden bir ocakta, tarafta ocak veya tandır var. Ayrıca da bu mutfakların içinde işte yazın sıcak kışın soğuk biraz böyle sert kurak iklim vesaire şeyinden ötürü ürünler çok değişik olabildiği için o zamanlarda mevsimden mevsime çok değiştiği için ürün saklamak kış günlerine kış hazırlığı yaparak bazı ürünleri hazırlamak geleneği var. Dolayısıyla da ay içinde, içinde, yanında, bitişiğinde muhakkak ama her mutfağın aşağı yukarı bir kışlık erzakları muhafaza edildiği bir kileri var. Tabii ki bu sadece Ankara'ya özgü bir şey. Asla değil ama Orta Anadolu'da bunu böyle hani sektirmeden aşağı yukarı bütün evlerde, mutfaklarda görmek mümkün. Böyle bir sıcak daha sofraya gelip yiyip de tadına varmadan geleneğiyle paylaşmasıyla, birlikte yaratılmasıyla işte sofranın adabıyla, usulüyle insanla sıcaklık yaratan bir mutfak görüntüsü var benim kafamda tabii ki. E, yemek çeşitleri oldukça fazla. Çünkü dediğim gibi bir sürü yerden o da göç almış ve bir sentez oluşturmuş. Bir sürü çorbası var mesela. Pek az mutfakta rastlanacak kadar çok miktarda çorbası var. Sonra tabii ki e, Dinlere Destan meşhur ismini bir yemeğe vermiş Ankara tavası başta olmak üzere e, birçok et yemeği de var. E, yani çaban kavurma gibi her yer olan böyle çok tanıdık bir yemek veya kapama orman kebabı falan gibi Ankara'nın kendi yemekleri arasında saydığı çok tüketilen yemeklerinden ama öte yandan ala börtme çalla gibi ilişkik gibi belki başka yerde adını duymayacağınız yiyecekler de var bunların arasında. Onlar da gene çoğu zaman başka bir bölgeden oraya getirmiş olabiliyor ama bugün artık gündelik olarak Ankara'da yaşayanların, Ankara toplumunun sürekli tükettiği yemekler arasında bunlar. İşte börekler çok bol miktarda var. Çünkü Orta Anadolu'da tabii hep hamur ve tahıldan yapılan şeyler bol miktarda. Mantı burada da var örneğin. İşte çörekler burada da var birçok tür çeşit börekler var işte alt üst böreği enteke böreği vesaire adını duymadıklarınızı söylemeye çalışıyorum. E, pazar böreği falan gibi ama bildiğimiz gene e, tandır böreği de var. E, veya işte ne bileyim ben e, herkesin her zaman yediği bildiğin te, tepsi böreği de var. Mantı da mesela hani Orta Anadolu'da daha ziyade Kayseri'ye mal edilen bir yiyecek. Hani e, Ankara'da milli yemeğidir diyebileceğim ama burada da çok miktarda tüketiliyor. Aynı şekilde e, dolmalar sarmalar var ama mesela pek her yerde de çok var e, daha çok e, Güneydoğu Anadolu yemeği sayılır ama şirden dolması adıyla bu e, bir türü e, Ankara'da da çok tüketilen yiyeceklerin arasında. E, şimdi burada tabii ki e, Ankara'nın en fazla adı geçmesi gereken yiyecekler sadece Ankara tavasıyla ile kısıtlı değil. Geçen programda biraz Ankara armudundan bahsetmiştim ama sanırım e, Ankara balını size söylemedim. Aynı şekilde Ankara balı diye Türkiye'nin böyle en ünlü balları arasında yer alan adıyla maruf bir balı var. E, tabii şimdi bütün Türkiye'de ve bütün dünyada olduğu gibi artık kentleşmenin harap ettiği bir kırsal alandan bahsediyoruz. Bir hinterland'dan bahsediyoruz diyelim. Ama normalde geleneksel olarak kırı olabildiğince işte vakti kendinde Ankara kırlarında bulunan çeşitli bitkiler, meyveler Neyse arın bal almak için öz su emdiği neler varsa Onların nitelikleri türleri gereği e, Bu Ankara balının rengi oldukça açık renk Beyaz bal yani yani böyle o e, turuncu veya karamel rengi ağdalı renkten değil e, Ankara'da yine e, is, Ankara'nın ismiyle anılan Ankara Yuva Kavunu var Bu da böyle koyu yeşil renkli kabukları olan Yuvarlak bir kabuk e, kavun ve çok lezzetli sulu e, Kabukları ince özelliği orada ee, kabuğu ince olduğu için çok fazla yenilecek meyve etli kısım var içeride. Bu onun makbul bir e, meyve olmasını sağlıyor. Ve enteresanlığı e, evde serin yerde bekletilirse eğer, yani düşünün böyle e, buzdolabım, e, dipfriz falan muhabbetlerinin olmadığı zamanlarda bile damperi e, serin yerde bekletilirse kışında yenebilecek kadar da dayanıklı bir kavun. Hani kabuğu ince olunca öyle olmayacakmış gibi düşünüyor insan ama öyle değil. Ankara Armudu'nu geçen hafta söylediğimi biliyorum ama biraz bu hafta bahsetmek istiyorum tekrar. Çünkü geçen hafta söylemediğim bir özelliği var. Artık çok azalmış vaziyette. Hani Türü yok alan hayvanlar gibi bu da nesli tükenen yiyeceklerden bir tanesi olmak üzere. Hatta Ankara'da yaşayan gençlerin hani bunu bildiğinden de çok emin değilim. Benim çocukluğumda ben iki sene Ankara'da yaşadım çocukken o zaman vardı. Ben tabii o zaman onun adının Ankara armut olduğunu bile bilmiyordum ama o zaman evimizde yediğimiz armut işte bu Ankara armuduydu. Böyle o hani sarı veya daha ne bileyim beyazımsı kabuğu olanlardan değil yeşil renkli böyle yuvarlak sulu ve sert bir armut. Kış armudu da denir bu Ankara armuduna çünkü sonbaharın sonlarına doğru çıkar armut çünkü yazın sonundan itibaren çıkabiliyor Ankara armudu sonbaharın sonlarına doğru çıkar ve ilk çıktığında çok sert Gayet susuz hani böyle katır kutur Tahta mı yiyoruz Ona gelene kadar başka meyve yerimi dedirtecek Bir şey o haliyle toplanır Ama ve bir yerlerde bekletilerek Yumuşanıp sulanması sağlanır ama Bu geleneksel olarak yapılan bir şey Şimdilerde pek çok meyve için Olduğu gibi sırf hani Meyvenin Çürümesine yerine ulaşıncaya kadar Eskimesine engel olmak için karpitle Sonradan olgunlaştırarak falan değil Bu armut geleneksel olarak Çok sulandırılana kadar Beklerseniz çürümüş olur. Alması yemesi çok uzak hayal. Ama biraz sert ve susuzken alıp yumuşaması ve sulanması e, kilerlerde sağlanan bir armuttur. E, ve çok da güzel bir e, armut türüdür. Aslında Ankara'da başka armut türleri de var. Bir tane yumuşak, e, sulu, kokulu o armut da var mesela. E, ama o e, yaz armudu. Da deniyor ona biri kış armudu biri yaz armudu o böyle çok çabuk kumlanan çok çabuk işte olgunlaşıp hatta geçmiş artık yanmayacak hale gelmiş dediğimiz armut aslında e, ikisine de Ankara armudu deniyor biraz kafa karıştırıcı bir şey biliyorum Ankara'nın yaz armudu kış armudu enteresan olan şu ama eski kaynaklarda Ankara'da 35 taneden fazla 40 taneye yakın çeşit armut olduğu söyleniyor bu bölge çok değişik lezzette armutların bulunduğu bir bölge Esasında Ankara mutfağının özellikleri ve buradan alınacak tatlar lezzetlerden söz edince tabii bu kadar e, burada bitirmeden birçok şey daha anlatılabilir. İşte e, Ankara tavasından belki kısaca bahsetmek gerekir. Kısaca etli bir pilav gibi bir şey bu aslında. Yağlı koyun eti e, kızartılarak pilavın üstüne konuyor. Ama e, işte Ankara'da yapılanı bir farklı oluyor. Her zaman olduğu gibi taş yerinde ağır. Ama belki bir tek cümleyle bir şeyin daha üstünden gidip bu e, Ankara mutfağının lezzetleri e, Ankara'da yiyebiliriz içecekten alınacak tatları Böylece tamamlamakta yarar var Atatürk orman çiftliğinin ürünleri bildiğiniz gibi Atatürk' orman çiftliğini Atatürk orman çiftliğini kendisi kurmuş ve buradan işte çeşitli yöntemler geleneksel metotların gerektiği yerde yerini almak gerektiği yerde onları korunmak suretiyle elde edilen en ilerlemiş en uygun yöntemlerde üretilen bir takım ürünler de buradan bütün Türkiye'de dağıtımı yapılıp satılır hale gelmiş Bunların arasında da Atatürk Orman Çiftliği'nin sütü, yoğurdu ve sütten yapılmış ürünleri çok ünlü. Ankara'da da yiyebilirsiniz. Artık çok fazla hiçbir yerde tabi e, esamisi okunmuyor ama geleneksel Ankara'ya özgü hani Cumhuriyet'ten beri oluşmuş geleneklerden birisi Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin Ankara mutfağındaki vazgeçilmez yeri. Süreyi doldurdum, hatta aştım. Her zaman mı aynı şeyi yapıyorum, bağışlayınız. Ankara faslını burada o zaman kapatıyoruz. Başka bir zaman hep umduğumuz gibi sevdiğimiz şehirlere geri dönmek ihtimalini akılda bulunduruyoruz ama haftaya başka bir kentte bir araya gelinceye kadar ben bu haftada size her zaman olduğu gibi yaşamın tüm boyutlarında bolluk, bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın. Kentler lezzetler Hazırlayan ve sunan Güzelin yalın